الحمد لله الذي هدانا لهذا كنا هدان الله وما توفيقي وعضامي الله صلى على على الله عليه وسلم Salve ala şefi'i zunobina Muhammed. Allahümün salli ala salli ala salli ala salli ala alim. A'udhu billahi alimim min ash-shaytanirrajim. Rabbe a'udhumka ben mezad-i şeyatim. Ve a'udhumka rabben yakhturun. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu qasamna beynahum. Ma'ayşetahum fil hayati al ورفعنا بعضا فوق بعض الدرجات اللي يتخذ بعضهم بعضا سخريه ورحمه ربك خير مما يجمعون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين نستغفر الله الحي القيوم حصنتكم الحي القيوم الذي لا يموت ابدا ودفع عنهكم السوء بلا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم. Allah Teala ve Teccalliyatı Hazretleri cümlemizin ömürlerimizin en hayırlı kısmını son kısmı eylesin. Amin. Amellerimizin en hayırlısını son amelimiz eylesin. Amin. Günlerimizin en hayırlısını Rabbimize kavuşacağımız gün eylesin. Amin. Amin. Çünkü herkes hakkında bu böyle olmayacak. Herkes Allah'a kavuştuğu günde Celle Celle Allah'ı kendisinden razı olarak bulmayacak. Öyle bulmayınca da en hayırlı günü Allah'a kavuştuğu gün olmayacak. En şerli günü Allah'a kavuştuğu gün olacak. Allah muhafazası. Hadis-i şeriflerde bunlar beyan ediliyor. Men <gülüyor> tereke <gülüyor> Kim beş vakit namazı terk ederse lütfen Allah ve o عليه غضبان Allahu Teala yakauştuğu zaman Allahu Teala ona çok kızgın ve öfkeli olarak kavuşacak. Bu adamın en iyi günü şimdi Allah'a kavuştuğu gün olabilir mi? Onun için bizler bırakmayalım cemaatleri, namazları, sohbetleri, dersleri, zikirleri böyle bu yolda devam edersek sonumuz da böyle olur. Bu son amel çok muim. İnne mel gibratu itibar nereyedir lil hatime sonadır. 40 sene 50 sene devam edersin, sonunda bir nefse uyarsın, atlatırsın raydan. Ölümde gelirseni o vaziyette bulur. Yani bütün evvelce yaptıkların boşa. Bazı adamlarda çok her yolda gider, sonuna yakın döner, cehenneme karış kalmasına. Yani ölseydi cehenneme girecek amellerdeyken bu sahih hadiste geçer tabi Allah'ın yazısıdır bu ama o adamın da yaptığı bir iyilikler vardır belki tabi ki Allah'ımız niye öyle yazdı bu sefer adam ne yapar iyi bir amelle bitirir yani sonunda iyi amel nasip olur o zaman o muteber olur yani her derste demeye çalışıyorum Bazı, çoğu kere tekrarlıyorum ki oradan evine sağ gideceğine kimsenin garantisi yok bu sözü söylüyoruz. Yani sabaha çıkacağını bırak. Evine gidemiyor. Onun için biz bu sohbeti son sohbetimiz düşünelim. Genci de ölüyor, yaşlısı da ölüyor, bebeği de ölüyor, çocuğu da ölüyor. Yani yaşı yok. Mevla bunu bildirmedi bunu. Bu ölümü bildirseydi yani çok büyük bela olurdu dünyada. Herkes planını ona göre yapardı. Anamın ölümüne şu kadar kaldı, babamınkine bu kadar kaldı, hesap, kitap, efendim koca karısının ölümünü bilse, çocuğu efendim, bütün millet komşularının ölümünü bilse ne olur? Dünya alt üst olur yani. Herkes ona göre, şimdi herkes hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyor da, ona göre bir, birbirine dalmıyor. Plan yapmıyor, öbür türlü ne yapacak? Efendim bu ölürse, şu varis olmasın, bu şu olmasın, o nasıl ayağını kaydırırım, bundan nasıl bu mirası ka kapatırım? Ne olaylar yani? Mevla bu işi gizledi. Şimdi her birerlerimizin başına gelebilir, tedbirli olmak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yamuk duvarın altında oturmazdı. Ve geçerken hızlı geçerdi. Mesela bunlar dedi, araba park ederken İnsan kendi geçerken uzaktan geçer, bakarsa duvar yamuktur. Ama duvar sağlam olsa ne olur? Bir de olur, sağlam duvar da devrilir. Yani her şey kaderdir ama tedbir almak sünnette var. Burada vaaz nedir, ders nedir? Her an ölebiliriz. Hiç gaflete gelmez bu iş. Bir çuval berbat ederiz. Onun için bu mübarek cuma gecelerini asla terk etmeyiz inşallah. Yani cuma gecesinde ölen şehit ölür. E göçük altında kalan şehit ölür. E bir de dersten çıkan adam anadan doğmuş gibi tertemiz affı olarak çıkar. E bu nasıl bir şeydir, müjdedir? Yani imrenilecek bir durumdur. İmrenilecek bir durumdur. Neden? Bizim hangimizin nerede devrileceğimiz belli değildir. Ya bir kötü yerde rastlarsak tehlikesini taşıyoruz. Onun için çok uyanık olmalıyız, çok tetikte olmalıyız. Gaflete pay vermemeliyiz. Nefse göz açtırmamalıyız. Bu dünya imtihanını kazanıp cenneti kazanıp öyle gitmeliyiz. Yoksa Allah'ın rızasını kazanmadan Mevla'nın huzuruna çıkarsak Allah'ın gazabı bizi ateşten çok yakar. Yani ateş yakar ama Mevla'nın bir kuluna kızgın olması cehennemden çok yakar. Zaten cehennemi tutuşturan Allah'ın gazabıdır. aman Rabbimiz razı olsun bizden diye böyle canımızı verelim. Ne konuşacağımıza dikkat edelim. Ne yapacağımıza dikkat edelim. Bu ağzımızdan çıkan laflar, bunlar bizi mahveder. Ocağımızı batırır. En fazla günahımız dilimizdendir. Bu gevezeliğimizdendir. Bunda bir beddedikodu iftiralar ziyadesiyle birçok haram var. İnsanı kafir edecek lafızlar hep bu konuşmanın neticesidir. Bir cahilliğin lüzumu yok. Zor iş. Sahabeden bile birisi yani Bedir Muharebesi'nde efendim sallallahu aleyhi ve sellem bu kafirler tarafında Haşimoğullar da gelmiş dedi Haşimoğullarını öldürmeyin yani esir alın da öldürmeyin kendi akrabaları ya. Niye ama dedi ki onlar zorla çıkartıldılar Ebu Cehil onları zorladı da getirdi istemiyorlardı gelmek. Hesap eden biri ismini vermeyeyim işte öyle bir boş bulundu yani yahu dedi. E bizim dedi çocuğumuz babamızla rastlıyor karşı tarafta, onları öldüreceğiz de yani şimdi senin amcana dokunmayacağız. Deyince, işte çıktı bir defa. Nasıl telafi olacak yani? Sen çok dikkat edecek hocasına karşı, şeyhine karşı, mürşidine karşı, alime karşı, evliyaya karşı. Bir laf edersin yani, bir laf edersin. Çene bu durmuyor. Ondan sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şey demedi bana, yüzlemezdi yani. Sonra Hazreti Ömer'i çağırdı. Ya baba Hafs dedi ona. Hafs'ın babası diye. <gülüyor> Kızın adı Hafsa'ydı. Künye taktı ona. O zamana kadar dedi bana hiç künye takmamıştı. O gün o künyeyi taktı bana. Buyur ya Resulullah. Dedi bu felence böyle dedi dedi. Amcamın dedi sonra Abbas zaten Müslüman oldu. Büyük sahabi oldu. Amcamın yüzüne kılıç vurulur mu dedi. Yani amcam bana düşman değil ki dedi. Falan. Bu da böyle laf etti falan. Allah. Astu astu kesti kesti krallık yapmıyor ki Haz Demir de mübarek. Bu da münafık mı oldu? Ne yahu dedi. Çık çekti kılıcı öldüreyim mi? Dedi. Ya ne mübarek adam? Dedi. Dur ya dedi bir şey. Deme sana bir sen ne? Müslüman zat. Fakat o zat sonra ne diyor biliyor musun? Bu sözden diyor korka korka korka korka yaşadım ama hep bu sözden korkuyorum başıma bir bela açacak benim. Münafık değil mübarek bir sahih. Ama diyor, dedim ki, Ya Rabbi benim bir harpte şehit et de bu sözü ancak şehitlik temizler. Yani bir laf çıkar ağzından şehit olmadan temizlenmez yani. Ha. Sonra Yemame harbinde şehit oldu da mübarek rahat etti yani. Adamlar böyle diken üstünde duruyor. Tabii bizde öyle bir hassasiyet yok. Biz atarız bir laf. Yani onun sonra alimin hakkında konuşuruz, evliyanın hakkında konuşuruz, sahabe hakkında bile dil uzatanlar var. Adam ya çıktı bir tane. Deli saçması bir şey. Ne onun adı? Değilmiş? İhsan eli açık. Adamın adı bu. Allah Allah! Ne ağır konuşmalar. Zekat kırkta bir değil diyor. Yediğinden artan ne hepsini vereceksin diyor. Kendi de öyle bir yemiş şişmiş ki. <gülüyor> bir milyon aç var diyor. Bir milyar aç var diyor. Kimse diyor arabaya binemez. Şunu yapamaz, bunu yapamaz. Ondan sonra geri kalan hepsini verecek falan. Farzı inkar ediyor. Farz kırkta bir. Ondan sonra, ya milletin kemikleri sayılıyor Afrika'da, sen bu göbeği nereden buldun o zaman diyecek ona birisi de diyemiyor onu. Konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Ebu Zer şöyle, Ebu Zer böyle, radıyallâh'ın, kurban olayım Ebu Zer'e. Onu göğe alıyor ele fakat oradan dili uzun. Demesin mi ki efendim, e, sahabenin de aleyhine başladı konuşma. sahabe birbirini öldürdüler, hep bozuldular, peygamberden sonra falan filan. Hz. Osman meselesine iş geldi. Ebu Zerri Hazreti Osman sürdü. E niye sürdü? Ebu Zerri radıyallahu anh tabii meclis ortasında kalkardı. Efendim kimse şunu yapmasın, bunu yapmasın. Herkes ahiret, ölüm çok mübarekti o yani. Efendimiz ona buyurmuştu. Sen tek başına öleceksin, tek başına dirileceksin. Mahşere tek başına kalkacaksın. O Rebeze'de vefat etti. Geçen ömrede dolandık dolandık, mübarek tam kabrini bulamadık ama çöllerde gezindik bayağı. Rebeze'de vefat etti. Zaten hanımı o vefat edince hiç ne kaldıracak var, ne kılacak var. Tek hanımıyla... Fakat bir de Efendimiz buyurmuştu sallallahu aleyhi ve sellem seni kömenler gelecek diye. O anda baktılar bir haç kafilesi geliyor. Abdullah bin Mesud başlarında. Hemen dedi ki burada Ebu Zer vefat etti. Onlar geldiler. o tamam. Yıkatlar ettiler. O çok büyük bir zar. Ama Hazreti Osman çok daha büyük. Hazreti Osman yönetim şeyinde. Adam demesin mi ki? Hazreti Osman dedi peygamberden sonra çok bozuldu dedi. İktidar onu bozdu dedi. Şimdi bak kardeşim ya senin benim hakkımı bırak ya sahabenin hakkında dört halifeden biri hakkında Hazreti Osman bozuldu diyor adam ya artık nasıl başladılar bu sahabenin aleyhine konuşmak? kıyamet yaklaştı bu zamanda vaaz edense de bu sahabenin aleyhinde konuşanlara cevap vermeyenler lanetlik olur diyor hadis-i şerifte sahabenin faziletini bilenler diyor sahabın faziletini gizlerseler fe aleyh lanetullahi vel Allah'ın meleklerin bütün insanların laneti onlara yasın. Ben o lanetten kurtulmak için sahabe hakkında kim konuşuyor? Hemen cevap veriyorum. Ben bu laneti alamam üstüme. Çünkü ben biliyorum onların faziletini. Nasıl gizleyeceğim? Siz de bu sohbetlere milleti getirerek, internetten dinleterek, tebliğ yaparak siz de aynı hizmeti yapıyorsunuz, lanetten kurtuluyorsunuz. Herkes vaaz edemez, bir konuşur, öbürleri toplaşır. Ama cemaate devam edelim, bak yoksa millet kanıyor. Daha dün gece ya, ne kadar ağır bir şey ya. İnsan babamın haline konuşsa bir şey deme, Benim halime konuşsa bir şey demem, benim halime de çok orada konuştular dün. Şöyle midir, böyle midir, hocanın şusu var, bu su var, hiçbir şeyim de yok ama. Böyle uydururlar. Hiç ondan darlanmadım. Hiç darlanmadım. Ama sen Hz. Osman'a nasıl dersin böyle ya, radıyallahu anh. Bozuldu, nasıl bozuldu? Ebu Bekir girdi içeri, Efendimiz toplanmadı, Ömer girdi içeri, toplanmadı, Osman girince toplandı dediler, niye ya Resulallah? E dedi, emas sahih min men istehya minul Meleklerin utandığı bir Osman bu ya, bu girince içeri, nasıl utanmayayım dedi ya. Tebuk Muharebesi'nde ne kadar bin tane deve verdi ya, şimdi en son gibi ya, bir tanesi. O kadar mal verdi, o kadar altın verdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne döktü, Efendimiz onları karıştıra karıştıra. Altınları karıştırıyor ki harbe verecek onları ya. Seviniyor yani. Muharebeyi kazanırız, maddi imkan yok. Dedi, ma darrâ ësman mâ fa'ale bâdel yûk. Bugünden sonra Osman ne yaparsa yapsın zarar vermez, bitti. Garanti almış ya. Bedir ehline ne buyuruldu? İstediğinizi yapın, peşin yapsınız. Ne yaptı kafirlere mektuplan haber gönderiyordu işte? Ebu Lübabe olayında radıyallahu anh ayrı bir konu öbür sahabi de ayrı bir konu. Hazreti Ömer kafasını uçuracak. Efendimiz ne buyurdu? O Bedir ehlindendir. Dokunamazsın. E şimdi böyle müjdeler var. Sen bunların hepsini gözer deyip sahabe bozulmuş, o bozulmuş, bu bozulmuş, bir bu sağlam kalmış. Konuşursun bir laf çıkamazsın altı. Ahirette mahvolursun, perişan olursun. Ağzımıza sahip çıkalım. Hep hesap edelim, öleceğiz ya. Resulullah'ın hesabıyla karşılaşacağız. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe, dört halifem Havzu Kevser'in diyor, dört biri başında ucunda duracak. Birinin kovduğunu öbürü de kovacak. Yani Hz. Osman seni kovarsa Resulullah kabul etmez ki. Bu din bir bütündür sen, bunlar nasıl böyle konuşuyorlar ya? Yok yazar, yok düşünür, yok şucu, yok bucu. Çıkıyorlar memleketi, milleti kafalarını iftihar ediyor. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Allah ıslah eylesin. Ama meselemiz ne? Biz kuluz, hesaplı yaşamalıyız. Zaten bu gibi adamları dinlememeliyiz. Bir zehirlenirsin, tedavisini göremezsin diyoruz size tekrar tekrar. Her gün bir sabık Bu eli sünneti bulduk bırakmayalım. Cemaatten ayrılmayalım. Su testisi suyunda kırılacak. İşte. O kardeşimiz gibi. Bir gün bize de bir sohbet çıkışında, bir namazdan sonra, bir abdestli vaziyette, bir ağzımızda zikirle ölmek nasip olacak inşallah. Ama cemaate devam edenlere bu müjdeler var. Ayrılan ayrılır yani. Kurt kabar. Kurt sürüden hangi koyun yer? Ayrı koyunu yer. Hele şu zamandaki kurtlar... Çobanlar kurt olmuş. Şimdi meselenin tehlikesine bak. Evvelce sürüyü çoban bekler. Kurt aradan bir şey kaparsa topal koyun geri kalırsa falan. Şimdi nasıl? Şimdi çobanın kendisi kurt. Tuzun kendisi bozulmuş. Herkes bozulunca hocalar düzeltecek. Hocalar tuz gibi insanlar et gibi. Hoca bozulursa tuz bozuluyor. Bilen adam ayet okuyan adam hadis okuyan adam çıkıp da milletin ortasında. Efendim zekat kırkta bir değil. Bu nasıl bir şey ya 1400 senedir kimse dememiş. Yeni bir din çıkarıyor. Ondan sonra diyor ki İslam diyor solculuğa yakındır, sağcılığa yakın değildir. En yakın sosyalizme yakınmış. <gülüyor> Ama seni beni susturacak sus, kadar bir şeyler biliyor yani. Sizin çoğunuz da konuşamazsınız yani. Şu ayet şu rakam, bu ayet bu rakam. Havami i̇şte, hocanın sözlerini unutmayın ayet hatiş okuyarak sizi saptıracaklar. cehennemin kapılarında çağıracaklar. Bunlar efendim hahamlar papazlar olmayacaklar ki. Böyle ayet hatiş okuyanlardan olacaklar. Tehlike çok büyük. Sardı bacayı. Bu zamanda eli sünnet bir kapıyı bulacaksın. O kapıyı bırakmayacaksın. Yana bele dolanmayacaksın. Bakayım şurada ne diyormuş? Bakayım şurada ne yapıyormuş? Demeyeceksin. Sebat edip amel edeceksin. O zamanda inşallah Allah'ın ikramıyla bir şehitlik nasip olur inşallah. Bu cemaatlere devam edenler, hele haas özellikle bu cemaatlerden hele çıkışta böyle yakın zamanda işte vefat edenler, bunların ruhlarına bir izin verilir, bir serbestlik verilir, hep sohbetlere iştirak ederler. Eğer gönlü bu yoldaysa, bu yola başka bir şeyi tercih etmiyorsa, bu cemaatleri her şeyi tercih ediyorsa, Efendim babamız Alâhattin Efendimiz'in bir ikhvanı vardı, trenin altında kaldı. Şehit oldu, o zaman öyle buyururdu mesela. Levenzellâ'yı okumuş olsaydı ölmezdi bugün de. Çünkü hadis var. Ama şu öleceği günde unutturulur ayrı. Tedbirlerimizi alacağız, hem duadan manevi tedbirlerimizi, hem de tabii. Bulaşmamak için dikkatli olacağız. Efendim, tedbirlerimizi alacağız. Allah'ımıza yalvaracağız ama Ölmezse nasıl olacak, eceli geldiyse, eceli gelene diyor, okumak nasip olmayacak. Bu da böyle bir şey. Onun için, efendim baba öyle dediğimizde, efenzenler okusa ölmezdi ama tabii okuyamadı, eceli geldi. Sonra bir gün Hatbi Şerif yaptırıyordu, birden bağırdı mübarek, ihvan da bir şey anlamadı, ne oldu? Ya Hatbi Şerif'e geldi dedi, o kardeşimiz ihvan geldi diyemedi. Ölmüş, gelir. Eğer bu cemaatte devam ediyorsa, Hatbi Şerif'e devam ediyor, zikre devam ediyor, sohbete devam ediyor. Buraların müdavimleri ölseler de gelirler. Biz şimdi burada görmüyoruz. Tevfik abilerde gelebilir, Mikail da gelebilir. Onlar hiç bırakmamışlardı bizi de. Öyle ne adamlarımız vardı bizim? Ruhlar gelir. Cuma geceleri de izinliler. Ziyaretler hangi gece? Cuma geceleri ruhlar serbesttir, izinlidirler. Ama bu yolda değilse, borcu vardı ödemeden öldüyse, arkadan da başkaları ödemediyse, o başka. Onlara biraz bağlama var, hapis var. İnşallah borçsuz, harçsız kulakları olmadan ölürüz de inşallah. Allah'ımız bizi mezun kılar, izin verir bize. Biz de böyle cemaatleri bırakmayız, ruhlarımız devam eder inşallah. Bu yol sonsuz bir yol. Yani ömrün kaç sene, kaç ay, kaç cuma gecesi derse geleceksin, onun sayısı bellidir. Amma velaki niyetin günü yok. Senin niyetin ben sonsuza kadar yaşasam sonsuza kadar devam edeceğin. Evet. Allah Müslüman'a niyetine göre veriyor, ameline göre vermiyor. Amel kesilir, niyet kesilmez. İllellezine aamenu ve aamilus salihat iman edip salih amel işleyenlere felev mecnu gayru memnun. Tükenmez, ardı arkası kesilmez ecirler var. Niye? Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Mümin öldüğü zaman sağındaki, solundaki yazıcı melekler Mevla'dan izin isterler. Ya Rabbi bu kulun öldü. Daha ne sevap yapabilir ne günah yapabilir? Bizim yazacak bir işimiz kalmadı. Biz gökten buna vazifeli geldik. Gökte zikrediyorduk ama bu sefer taktın bizi bu <gülüyor> peşine. O anca uğraştık. Ama meleklerin gıdası zikir, nefesleri zikir. Hiç duramazlar zikirsiz. Gökteki mekanların hepsinin makamı bellidir. Ma'im la <gülüyor> ilaleu malum. Ayet-i kerimede her makamı bellidir. Onlarda ileri geri de yok. Biz oraya geri çıksak da sen iziklinde meşgul olsak yani vazifemizi yaptık bu da adam da öldü. Mevlane buyuruyor Yoo, ya gidip okulumun kabrinin başına duracaksınız oraya görevlisiniz şimdi niye adam iman ameli sahili işlediği için kabrinin başında ne yapacaksınız o ne yapıyorduysa onu bak ama şimdi buyurmuyor ki onlara sıralı zikir yapıp cevabını ona yazacaksınız böyle buyurmuyor o ne yapıyorduysa Cuma gecesi sohbete geliyordu. Tamam. Namaza cemaate gidiyor, tamam. Şu gün oruç tutuyor, tamam. Bak, o günde şu kadar zikrediyordu, şu kadar Kur'an okuyordu, o ne yapıyorduysa. Yani, çıtayı yüksek tutalım ki, bizim günler sayılı ama melekler kıyamete kadar o ameli yapacaklar, bizim adımıza yazacaklar. Kafanı çalıştır. Üç gün, beş gün iş yapıyorsun, ebedi yiyorsun. Nerede var bu şirket? Böyle kar payı kim veriyor? O melekler, Amel ediyorlar senin yaptıklarını hiç bırakmadan. Ve sevabını onun kulumun defterine yazın. İşte onun için iman edip amel salih isteyenlere bitmez tükenmez. Adamın nefesi bitti, ameli bitti, ecri bitmedi. Çalışın arkadaşlar. Üşenmeyelim. O kabir aklımıza gelsin, ölüm aklımıza gelsin, ahiret aklımıza gelsin. Sonsuz hayatı düşünelim, vazgeçelim bu günahlardan, haramlardan, ibadete yönelelim. Bak, 18 yaşın, 20 yaş, 10 yaş, 5 yaş Sel gibi gidiyor. Bu ahiret yolculuğu devam ediyor. Allah akıbetimizi hayır Amin. Bu dersler de böyle devam ediyor. İnşallah. Şimdi geldik 54 farzdan okuyorken 7. farza öyle mi? Ha, sonra şaşırtmayın. 7. farz neymiş? Allahu Teala'nın kısmet ettiği, taksim ettiği e, rızka kanaat getirmek. Farz mıymış kanaat getirmek? Çünkü kanaatın tersi nedir? Hırs. Hırs nedir? Haramdır. Hırsın sonu yok. Hırsın gözü kör. Yetmiyor adama ya. Levcan elibni adam vadi yani min malin leftehas aliysa adam oğlunun iki vadi dolusu malı altını olsa üçüncü yarar. Sorsan da ona "E ben hizmet için istiyorum." Hizmet için istiyorsun da iki vadi dolusu stok var. Bir vadiyi versene. Yok, üçüncü olsun da öyle vermeye başlayacağım. Allah. Sahtekara bak ya. Allah'a oynatmak haşa. İki vadide duruyor. Ne verdin ki üçüncü istiyorsun? Malanın mümkün hesabı yok. Efendim yine başka bir şeylerim olursa vermeye başlayacağım. Kimle pazarlık yapıyorsun? Ve evet. yemle <gülüyor> ucuve femyademe ile tura. Adam oğlunun karnını topraktan başka bir şey doldurmaz. Yatar aşağı. Efendim toprağı yıkarlar üstüne. Doydum mu? Doydum tamam etiyor ala Allah tevbe eden, tevbesini yine kabul eder. Bu hırsı bırakmak lazım. Kanaat edeceksin ya. Bak şimdi. Peki bu farzdır. Ee, çünkü neden? Kanaat etmemek Allah'a razısızlıktır. Niye ona öyle verdi? Niye buna böyle verdi? He? Dün o adam işte yazar geçilen adam işte. Göya dinden haberi var. Allah onu fakir etmedi, seni zengin etmedi ki diyor. Sen kendin zengin oldun, stok yapmış, biriktirdin, zengin oldun, diyor. Öbürü fakir oldu diyor, Allah yapmadı diyor. Ya bu nasıl laf ya? تُوْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاوْتَنْزِعُ الْمُلْكُ مُنْ تَشَاوْتَنْزِعُ Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden söküp, kalır Şimdi zengini kim zengin ediyor? allah Teala. Fakiri kim fakir ediyor? allah Teala. Peki zengin etmesi bir adamı hayrına mıdır? Değil, bu yola harcarsa. Fakir etmesi bir adamı, efendim, hayrına mıdır? Değil, ancak sabrederse. Sabretmezse fakirlik, hem dünyada fakirlik hem ahirette fakirliktir. Sabretmezse. Zengin de şükretmezse, İslam'ı yaşamazsa, Allah yolunda infakta bulunmazsa, o zaman ne olur? Onun da zararınadır. O zahiren fayda görünüyor. Ebedi ahirette zarara gidecek. Hal böyle olunca... Şimdi fakir razı gelecek. Mevla bana bu kadar ver. Çalışmakla kazanılsa en fazla hamallar zengin olması lazım. Canı çıkıyor zavallıların. Allah yardımcılar olsun. Amma velakin Şimdi hamal da kalmadı belki de bilmiyorum da. Ha buralarda pazarlarda vardı eskiden. Niye biliyorsun? Millette para vardı küfeyle alıyordu millet. Şimdi zaten adam biçen da küçücük alıyor onu da elden taşıyor. Herhalde öyle oluyor yani ben şimdi çıkaramıyorum bir şey. Berbat millet ne alacak bir şey yok İmkanı yok 20 30 liraya pazara çıkıyor bir küfe dolduramaz ki e Demek ki Mevla beni fakir etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fakirliği tercih etti El fakru fakri Fakirlikle benim seçimimdir ve Ben bununla iftihar ederim Halbuki isteseydi Bütün dağlar altın olup peşine Akacaktı Mekke'nin dağları kendilerine arz ettiler. Ya Resulallah Rabbimiz bize emretti. İstiyorsan altın olalım, bir de peşinde gezeceğiz. Nerede istersen boz. Öyle kredi kartı yok o zaman. daha gezecek peşine. Ne yaptı? Ya Rabbi, bir gün doyayım, bir gün aç kalayım. He? Bir gün doyayım, doyayım dedi ne? doyayım dedi, atla deve değil doyayım dediği çok böyle iki hurma bir bardak süt falan bir kere getirdiler efendim sütle balı hem süt koymuşlar hem bal koymuşlar ee, yani helal mı? helal tabi bana verin götürürüm ama şekerimi çıkarır içemiyorum beni Allah zaten tam engellemiş böyle balı koyamıyorum şunu yapamıyorum bunu yapamıyorum İyi iyi, ahiret hesabımız olur. Şirbethanı fi şirbetin ya o dedi iki içeceği bir şey koymuşsunuz. ve idamani fi idam iki katık bir bir girmiş. Ne olacak la haceteli birim, ben dedi almayayım dedi bunu. E niye? Maani la, hadi müzayil. Ben bunu haram etmiyorum, ha, sakın haram demeyin. Ve lakin ne bir fazladır bu dünyada fazla. Bir süt yeter mesela, Bir de bal kat içine falan yani ince işler. Onun makamı öyle gider. Böyle hesap alacağım, sonra bunun hesabından da dedi uzak kalayım dedi. Bu Kainat efendisi. sallallahu aleyhi ve uhubbu tevazu ali Her halimde istiyorum Rabbime karşı alçak gönüllü olayım. Tevazulu olayım işte. Azgınlara benzemeyim. Men tevaza allahu Allah için alçaklık gösteren Allah yükseltir. O böyle yaşanır. On hali böyleydi. İmam bu bu şiiri rahime Allah bir de ne diyor? "Ve la meddül cibalüş şummü min zehabin an nefsihi feraha ayyema şememi ve şadda min sagb nahşaehu ve qara tahta el hijarati ke şan mujref Dağlar oradan altın olalım diye teklif getiriyorlar. O da harpte, hendekte, muharebede işte karnı o kadar acıkmış ki ağırlık hissetsin diye taş bağlıyor. Taş bağlayınca taş ağırlık veriyor, karnını tok hissettiriyor. Taş bağlıyor karnına. Ama dağlara da ne gösteriyor? Mürüvvet gösteriyor yani. Tevazu gösteriyor diyor. Allah'a karşı böyle olmak lazım. Ne yapayım ben? Tüm dünya altın olsa. Tabi Allah'ın yoluna harcar o. Ona şüphe yok ama yine ne yaptı? Sıkıntı çekti. Ehli beyti içinde istemedi. Allah'ın vece'i aleyhi rızık Muhammed'in ku'ta. Ya Rabbi Muhammed'in ailesinin de rızkını diyor yetecek kadar ver, fazla vermedi. Böyle de duası var. Ehli de onun için hep böyle sıkıntılar kendisinden sonra çektiler. Radıyallahu anhü mecma'yı. Şimdi, Kanaat, farz. Niye var? Çünkü Allah-u Teala'nın taksimi var. Sen inanıyorsan ki bana bunu Allah böldü, dağıttı, bana bunu düşürdü. İnanıyorsan bununla kanaat etmen lazım. Hırs yaptığın zaman ne oldu? Kendi çabanla Allah'ın kaderine karşı bir mücadeleye girişim oldu. Ha çalışma demiyoruz, rızkını arama demiyoruz. Ama bazıları çatlıyorlar bu meselelerde, çatlıyorlar. Beyinlerini yiyorlar. Düzenlerini bozuyorlar ya. Yani. Niye ki ben şunu ya kazanman, Niye şunu kaybettim, şu şöyle oldu. Ya Allah'ın taksimi bu muydu? Bu gerekmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ma di ibani ja'ian irsila Yani iki aç kurdu bir sürü koyunun içine salsan o iki aç kurt, o sürüye diyor, hırs ve uzun kuruntuların bir adamın dinini bozması kadar o kurtlar o sürüyü bozamaz. Bir adamda hırs varsa, bir de uzun emeller, şunu yapacağım, bunu yapacağım, hiç ölmeyecek hesapları, o adamın dinini bozarlar. Ne kadar bozarlar? İki aç kurdu sürüye salsan o kadar bozamazlar. Çok zararlı. Ama tehlike hepimizde artıyor. Ni artıyor? Yaş ilerledikçe artıyor. Halbuki yaş ilerledikçe hırs azalması gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi aksini beyan ediyor. Yeşibu ve yeşibu fi oğlunun yaşı ilerledikçe iki huyu gencelir. El hırsu ve tulb. Bir hırs, bir de uzun beklentiler. Yaşlandıkça planı artar. Gençlerin pek planı az olur. Hele delikanlılık çağlarında plan Hepten az olur. Bir yani hemen ölümüne desen gider. Yaşlı kırk tane hesap eder. Anladın mı? Onun için mesela hiçbir çocuk bile e, hiç düşünmez ki gence adam babamla uçağa binmeyeyim. Şu, efendim Düşünmez. Yaşlılar onu hesap eder. İkimiz bir uçağa binmeyelim. Düşerse birimiz kalsın. Mal kime gidecek? Böyle hesap edenler varmış. Allah Allah. Bilmiyorum böyle de bir tek bir usulü hiç duymadım ama ne sökecek yani? bu Yaşlılarda plan daha artar. Ne gereği var? Yahu kimin önce önce belli değil ama ekseriye olmuş armut düşer dibine. Yani ekseriye. Hala öyle mi olunca? Yaşlı daha çok ibadete dönmesi lazım. Sahabe 40 yaşından sonra ibadete ayrılırlardı. Bütün dünya işini bırakırlardı. O zamana kadar insan bir gelir, temin eder, ondan sonra ondan kanaat eder, yer içer. 40'tan sonra. Nerede? Efendim? O zaman yine de ibadeti arttırmak lazım. Şimdi... Allah Teala ne buyurdu? نَحْنُكَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتُهُمْ fil الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatındaki geçimlerini yiyeceklerini içeceklerini biz taksim ettik. Ayet bu. Biz bölüştürdük. Peki, "Varafa ne ba'dhum derecat." Kimini kiminden zenginlik bakımından üstün kıldık? Kimini zengin ettik, kimi fakir ettik. Bunun hikmeti neydi? "Liyetaqide ba'dhum ba'dın" şukriya. Kimi kimini çalıştırsın diye. E şimdi herkes aynı zenginlikte olsa sen a ben ağa, inekleri kimse a demiş. Ne oldu? Ne fırın kalır. Ne efendim çöpçü olur. Çöp, memleket çöp olur hep. Niye kimse çöpçülük yapmaz ki? Niye yapacağım? Eşitiz. Ne olacak? Herkes kapısının önüne atacak. Ondan sonra mikroptan herkes ölecek. E kimse yani düşük iş yapmaz. Kömür ocağına kim girecek? Kaç metre dibinde? Ne zor durumdalar yani. Ekmek parası için. Ama kimini zengin ediyorum, kimini fakir ediyorum? E ya Rabbi niye öyle diyorsun? E benim hikmeti böyle. Ne olacak ama fakiri zenginden 500 sene evvel cennete sokacağım. O zaman zengin diye hem de zengin hangi zengin? İbadetini tam yapan zengin, bu fakir de tam sabrını ibadeti yapan fakir. Bu zenginden ne kadar önce girecek? Şimdi mesela sahabenin fakirleri, sahabenin zenginlerinden yani Bilal fakir idi radıyallahu anh. Abdurrahman bin Auf idi. O sahabenin Fakiri zengininden 500 sene önce girer ama biz yani bizim fakirler sahabeden önce girer demek değil anladın mı şimdi Goray? Herkes kendi cinsine göre tasnif olur, kendi ayarındakiler içerisindeki e 500 sene önce cennete girmek ne demek biliyor musun? Orada bekleyen adam ne der biliyor musun? Ya keşke fakir olsaydım bu ne kadar bekledik ya? yani, hele ona ne kadar imrenir adam ahiret fakirlerin devletinin, devlet kuşu başlarına konacağı gündür, onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem indel fakirlerin yanında eliniz olsun yardımınız, suyunuz mü? neden? şefaat hakları doğacak çünkü ahirette devlet kuşu fakirlerine konacak sabrederlerse el usubberu, sabırlı fakirler. Allah Teala özel meclis kuracak oraya öyle bürokrat, mürokrat, başvekil bilmem ne değil sabırlı fakirler alınacak ağayymış, kralmış öyle bakacak Allah'ın özel meclisinin arkadaşları meclis arkadaşları fakirler olur çok kıymetleri var çok değerleri var evet hal böyle olunca ben niye zengin ediyorum, fakir ediyorum? Zengin ettiğimi çok sevdiğimden değil. Fakir ettiğimi de, fakir ettiğime de kızdığımdan değil. Hadisi i Ama bizim insanlar nasıl anlar? <gülüyor> Ters anlar. Yani ayet-i buyurduğu üzere estağizu billah insan insana gelince اِذَا Rabbu, رَبُّهُ فَاَكْرَمَهُ ben ona nimet versem, ikram etsem, makam, mevki, mertebe, para, mal, mülk. O der ki, ya Rabbim bana bak ne kadar ikramlar yaptı. Ne demek istiyor? E ben de hak ettim yani. Ben kazandım yani. Senin gibi cahillik yapmadım. fakir hor görüyor, kendini müstahak görüyor. Ama Allah ona başka bir imtihanla darlığa müptela Fakülü Rabbi bu zaman Rabbim ben imtihan ediyor demez. Ne der? Allah beni alçak etmiş zaten der. Halbuki Allah Teala bu ayetlerin tefsirinde Hadis-i kucuğu geçer. Hadise kucuğu de ne buyuruyor? Kellā alā ukrumun mina krumtu bi kethreti dunyā, vā uhiyunu min ahen tu bi kullethā, vālākin ukrumun mina bi ta'ati, bi ben ikram etmek istediğim adama, değer vermek istediğim adama fazla mal mülk vererek değer verdiğimi göstermem. Ben alçak etmek istediğim adamın da dünyalığını azaltarak ihanet etmem. Ben kime ibadetimi nasip ediyorsam ona ikram etmişimdir. Kime günah yaptırıyorsam onu alçak etmişimdir. Bitti. Ölçüne ibadette olan ikrama mazhardır, isyanda olan Allah'ın hakaretine mazhardır. Buna bakalım. Ölçüyü vermiş sana. Fakiri zenginden aşağı etmedi ki. E zengin zekat veriyor. Ben veremiyorum. Fitre veriyor. Ben veremiyorum. Fidye veriyor. Ben veremiyorum. Hacca gidiyor. Ben gidemiyorum. Ömreye gidiyor. Ben gidemiyorum falan falan. Kurs yapıyor. Ben yapamıyorum. Cami yapıyor. Ben yapamıyorum. Yahu sen de otur. Zikir yap. Fakirin zikri. Allah Teala. Bir Allah bize mizanı dolduruyor ya. Seni aşağı etmiyor ki. Öyle ibadetler koymuş ki Mevla Fakirler zenginler çoktan aşar Kimse ilse den aşağı etmedi Yanlış anlamanın lücubu yok Mademki taksimatın Mevla yaptım buyuruyor Ne diyor? Şair Efendimiz Hazretleri okurdu bunu Rızka rıza nüktesi Nehnü kasemnadadır Kani olan kısmete Çekmeye hiç Ne demek? Yani Allah'ın gönderdiği rızka razı olmadaki incelik Nahukasem ne bu ayeti güzel anlamak lazım diyor. Zuhruf suresi 32. ayet. Niye biz taksim ettik? Bunu anlarsan ki taksim Allah yaptı. Daha ne yapmasın? Bacak vurmazsın, çırpınmazsın. Allah'ın rızkına razı gelen diyor hiç ızdırap çekmesin diyor. Çekmez. Çeker mi? Ömür uğraşır uğraşır uğraşır. Halbuki rızık hangisi? Rızkı kazandıkları değil. Rızkı gayrimenkulleri değil, rızkı arabaları değil, rızkı elbiseleri değil, rızkı mücevherleri değil, rızkı yediği. Rızk ancak yedi. O değişecek mi? O değişmeyecek. O yazılı. O zaman rızka razı olmayan canı çıkacak çıkacak, ızdırap çekecek. Ne stresler, ne şeyler çekti senet burada protest oldu. Kalpten gidiyor ya. Değer mi sana kalpten gitmene ya? Kaç kişi böyle işi bozuluyor, ölüyor ya? Değer mi sana ya? Bila ilahe Allah demene değer mi ya? Evet cennet var, bu ne ya? Biraz sabır. Sen anlasan hanıma nasıl anlatacaksın? Der ki bana öyle ayet maet okuma bakalım, parayı getir. <gülüyor> Hanım öyle der. Çocuklar ele. hiç. Baba şu lazım, bu lazım. Oğlum ayet var, Allah göndermedi işte, taksimat ondan geliyor falan. Aha sen yiyorsun yiyorsun, bize veriliyorsun. Bu zamanda kimseye laf anlatmak zorunda. Hele bir koca kafalı nefsimize bir anlatalım. Bir kalın kafa var bir nefis bizde. Ondan sonra herkes anlar. Kendimize anlatamadık ki. Kimse... Evet. Öbür türlü yorulursun, yorulursun, yorulursun. Şunu kazanayım, şunu kazanayım, şunu kazanayım. Çalışama, yorulma be kardeşim. İbadeti bırakma. He, on sonra farzı kaçırıyor, namazı kaçırıyor, cemaati kaçırıyor. Ne kere var bir cemaati kaçırma değer mi? Cemaatle namaz. Bundan dolayı hadisi kutsi. Ne hadisi kutsi? Abdi, ey benim kulum. Sen bir şey kazanmak istiyorsun. Ben de sana kazandırmamak istiyorum mesela. Fein razıydı bir matüriydi, kefey çünkü matüriydi. Sen desen ki ya Rabbi, sen ne istiyorsan ona razıyım diye. Razı gelsen ben senin istediğine kafi gelirim. Onu sana gönderim. Ve illa tarza bir mağrıydı, et aptuk evi matüriydi. Tüm melankun illa mağrıydı. Yok ben razı değilim. Çabalayacağım, çalışacağım, gayret edeceğim, zorlayacağım. Efendim, çalış, çalış, çalış, çalış, Seni diyor, o ulaşmak istediğin işi elde etme yolunda yorarım, yorarım, yorarım sonra yine benim istediğim olur boşuna gitti ya çabalaman onun için ne diyor rızka rıza nüktesi nehnü kasemnadadır kani olan kısmete çekmeye hiç ızdırap Ne ızdırap çekeceksin ki? bitti şimdi bir hadis-i şerif rivati var burada Abdullah s.a.f. bu ben ondan tercüme yaptım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inneli kulli abdin min Allah. Her kulun Allah katında rızkı var mı yazılı? Hüvey ettiği o ona gelecek mi? Gelecek. La mehalete, ne demek? Çare yok. Adamı bağlarlar, ağzını açarlar, dökerler yani. Eğer rızıksa. Eğer? Böyle anneler çok yapıyor. Acıyorlar çocukların ağzından, boşal diyorlar. Bağırta bağırta, falan. çocuğun rızkı, yemeyeceğim diyor. Nasıl yemeyeceksin? <gülüyor> Mevla yazdıysa, onu yedirecek. İmkanı yok yememene. Nereden, nereden gelecek? Efendim, yahu Allah Allah. Afrika'dan bir meyve aldım, geldim burada havaalanında bir yedi ya. Adamın haberi yok, geziyor orada ya. Ama oradan Afrika'da yazılmış ki bunu felanca yiyecek Türkiye'de felanca adam. Ya bu adam Afrika'ya gidemez, Afrika'dan bu nasıl gelip bilmem de bilmem. Alırsın koyarsın cebine bir de baktım bir adam rastladı verdin ona. Niye? Yazılı. Kaçıramaz. Eceli gibi. Femen razı ye. O zaman kim razı gelir? Allah'ım ben razıyım sen. Ne gönderdiysen tamam. Ben de konuşuyorum ama başıma gelince ben de Helima'nın merkebi gibi boğuluyorum yani. Bu işler vaazla olmuyor, konuşmakla olmuyor. Bu bir hal meselesi, zevk meselesi. Yaşamakla oluyor. Allah içimize bu zevki tattırsın. Amin. Amin yani. Ben ben de bundan muzdarım muzdaribim yani. Bu konuşup da bunu kalben tadamazsam yazık bana ya. İkide bir darlık. Ne yapacağız ya? Allah Allah. Hecelin açlıktan de öleceğiz ama çok bu zamanda masraf çok arttı yani. Allah'ın hikmeti. Ya millet bir doğal gazla beraber kaç pazar parasından fazla. Ya yani bir doğalgaz parası adam 3 ay pazara çıkar ya. Bu nedir ya bu? Nedir bu? Yine zam, zam, zam, zam, zam Ya Allah Allah. E mecbur bu adam neyle ısınacak? Kömür yaksa zehirleniyor ya. Öbür türlü donacak, ölecek yani. Neyle ısınacak bu adam ya? Şaşırdım kaldım bu iş. Allah ne bereketsizlik verdi ya. İslam'ı yaşamazsan bereket kalmaz. Namaz yok, abdest yok, cemaat yok, zikir yok, şükür yok, birşey yok. Herkes başka bir şey peşinde, hava atma peşinde birbirine. Böyle bir bereketsiz zamana gel. Bu da 28 Şubat'tan sonra çok zuhur etti. Yani ben 28 Şubat'tan sonrasıyla öncesini tamamen birbirinden ayıracak kadar fark ettim yani. Birden bereket yeryüzünden kalktı gitti yani. Neler yaptılar ne gavurluklar bilmiyoruz ki. İslam'a, Müslüman'a bu kadar zarar Allah da Müslümanların hürmetine veriyor bu bereketi yani. Ondan sonra Mevla kaldırdı. Afetler üstüne üstüne, afetler üstüne üstüne. Cık. Olmaz ki ya. Herkes haddini bilsin. Kim razı gelirse ona diyor verilen rızıkta bereket verilir. Bereket başka bir şey. Çok kazanırsın, bereketin olmaz. Az kazanırsın, mübarek olur. Mübarek ne demek zaten mübarek? Bereketli demek. Yani, ne diyeyim sana, benim babaannem Allah rahmet etsin yarım kilo kıymayla yaptığı kaç çeşit, ona biraz katar, ona biraz katar, yemek, şimdi bir dana kesin kurbanda, o bereketi bulamazsın evde yani. Niye böyle oluyor? Kanaat yok, rıza yok, itiraz var, daha fazlasına tamağı var, hırs var, ben ya, bereket. Rıza olmayınca bereket olmaz. Bak diyor razı gelirsen yarım kilo kıymayı sana ne kadar yeteririm. Bereket veririm. ve vessa'u geniş ederim. Yani adam 40 metre evde o geniş. Ya, ibadet huzuru var adam. Kaka bir teheccüd kılıyor, bir zikir yapıyor. O ferah. Elemle ihtale gazadır. On kere okuyor tamam. Allah açıyor. Öbürü 400 metre ev. Üf, böyle. Nereye gidecek ya bunu aldım ya. <gülüyor> Nereye gideceksin ya? Evin her tarafında bir bir şey kuruyor. Bir yere kahve aç, bir yere şey aç. Kulüp aç, odaya git. Ne yapayım ya? 500 kanal var bilmem ne kadar. Uydudan 1500. Yetmiyor herife ya. Tarlanıyorum diyor ya. Hiç de kafama göre bir program yok. Namazla kıldın mı? Yok. Abdest aldın mı? Yok. Nasıl huzurun olacak? Ne Allah'tan haberim var? Ne? Bir şeyden. Rıza'm var bir şey yok. Ya razı gel Allah'a, şu İslam'ı yaşamaya bak, genişliği göreceksiniz. Vallahi bizim öyle yıkman kardeşler var, evinde televizyon da yok. Hiçbir şey seyretmiyor, kasted eve girdiği yok. Gece erkenden yatar, on dediğimi yatağa kon, üç dediğimi yataktan uç. Kalkar teheccüdüne, zikrine, tarikat dersin. Adamda bir huzur var, bir huzur var. Amerika Başbakanı hiç. <gülüyor> Evi elli metreye, altmış metre, gariban. İmreniyorum ya. Eller öpülecek adamlar var ya. Allah'ın nazardan muhafaza etsin. Yok değil yani böyle mübarek insanlar var. Ve lem yerdilehu. Kim Allah'ın kaderine razı gelmez, kanaat etmez. Lem yubarikulhu. Ona verilen rızık ne kadar çok da olsa bereketi verilmez. Bereketi verilmeyince de yetmez. Adam 600 bin lirayla geçiniyor. 400 bin lirayla geçiniyor. Öbürü 30 milyardan geçinemiyor. Geçinemiyor. Bu nedir? Bu bereketsizliktir. Allah ona genişlik vermez. Ama onun için genişlik, kuşluk namazı. Kuşluk namazına devam etse rızkı geniş olur. Sabah namazın sünnetini evde kılsa, cemaat öyle çıksa rızkı Geniş olur. Sünnetle farz arası Sübhanallah Ebu Hamdi, Sübhanallah'in adım Yüz kere okusa, o kaçar dünya peşine koşar. Duaların kitabında var. Bu dua, tavaftan sonra okunuyor. Duaların kitabında da var. Kim ona devam eder? O dünyadan kaçsam, dünya onun peşine koşar. Öyle rızık bolluğu. Yani, kanaat, dua, zikir. Böyle olmak lazım. Öbür türlü, yetişilmez ya. Kime yetişeceksin hırslan ya? Efendim şunun şu kadar milyarlık jipi var aldı bir üstü çıktı veyahut onu bir görüyor aa bu altta kaldı baş olmaz ki bir milyar doların olsa herifin üç milyar doları var ne yapacağız şimdi? Yani kanaat el kana'e tükenzün la yefna kanaat bitmez tükenmez bir hazinedir kanaat bitmez para biter bütün dünyanın hazineleri biter. Kanaat... Ver. Bu çok önemli bir şey. Amma ve lakin, Tabii insan da belini ayakta tutacak kadar yiyecek. Çoluk çocuğu yedirecek. Baş bir yuvaya sokacak. Bunlar müstesnadır. Yiyecek, içecek, eve de yerleşecek. Bunlardan sonra da hırs yapmayacak. Bunu anlatıyorduk size ya. Paşanın birine Osmanlı zamanında fakir gelmiş. Ondan sonra... Bir şey istiyor. Paşa da içeriden, hadis biliyor ya o zamanki paşalar hoca. el kanaatü ken zülla yefna'' dedi. Biliyor musun? ''Kanaat bitmez hazinedir.'' diyor ona oradan. Ona köşk yetmiyor. Bu adam çulsuz zaten. Ona kanaat hadisi okuyor. Fakir de, dilenci de hoca. O da dedi ''Badelekli ve sürbi ve sükna'' Ne dedi ona? Yiyeceğin olacak, içeceğin olacak. Bir de olacak. Ondan sonra kanaat bitmez hazinedir dedi ya. Yani hepten de milleti şeye duvara tırmandırmayalım. Tabii ki meşru zaruri ihtiyaçlar, istekler, çoluk çocuk bunlar hacetten görecek. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuş bak ne buyurmuş. Allahü mennehbeni fırzuku kifaf. Ya Rabbi beni kim seviyorsa ona yetecek kadar rızık ver. Zenginlik verme diyor. Beni kim seviyorsa ona yetecek kadar. Rızık. Sahabeden birisi gel. Ya uhibbuk. ben seni çok seviyorum. Dedi. Seviyor musun? Seviyorum. Samimi mi? Çok seviyorum. O zaman hazırlan dedi, çok fakir kalacaksın. Niye dedi, beni sevenlere fakirlik dedi, senin yatağına gitmesinden hızlı gider dedi. Ya Rabbi, kim bana kızıyorsa, kim beni sevmiyorsa, yani gavursa, Tasullah sevmek iman, sevmemek yavurluk. Fekirdir <gülüyor> mal evvelede, oğlunu da, çocuğunu da çoğalt, malını da çoğalt. Niye? Belasını çoğalt. Mal evlat ne? Wa almu annama amwalukum ve evladukum fitne. Mallar çocuklar? Fitne derler. Fitne ne demek? İmtihan. <gülüyor> çocuklar, evladına fitne denin, aşağı, fatenona ve Öyle bir musibet gidiyor çocuk. Ölse üzülürüz, yaşarsa belayı oluruz. Devamlı uğraşacağım. Ha İslam'ı yaşarsa çocuk babasına bela olmaz, babas çocuğa bela olmaz. İslam'ı yaşamayan ailede herkes birbirinin başına beladır. Ve cealnâ bağfakum li bağfın fitne. Ben sizi birbirinize fitne yaptım diyor Allah. Karı kocaya, koca kadın, alim cahile. Cahil alim, sağlıklı, hastaya, hasta, hasta sağlıklı, herkes birbirinden... O niye sağlıklı? Ben niye bu kadar hastayım? Oradan bir fitneleniyor. O zengin, ben niye fakirim? Oradan fitneleniyor. Herkes birbirini günaha sokuyor. Fitneleniyonun manası ne demek? Günaha sokuyor. Ama İslam yaşansa bu bela olmaz. Hey gidi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala'nın bazı kitapları var. Teala'nın biliyorsunuz 104 kitabı var. Bu kitapların birinde şöyle buyuruyor. Yebne Adem ey Adem oğlu, levkane'tü dünya kullek. Bütün dünya senin olsa. Oldu mu? İki gavura nasip oldu, iki de Müslüman'a nasip oldu. İki gavurun biri buhtüne sardır, Kudüs'ü yakıp yıkan. Biri de Kimdi? Nemrut dibne Kenan. Firavun Mısır bölgesindeydi. Nemrut bütün dünyanın kralıydı. İki Müslüman, birisi Süleyman Aleyhisselam, birisi Zülkarneyn Aleyhisselam, beşincisi Hazreti Mehdi olacak inşallah. Şimdi bütün dünya diyelim ki kimin? Nemrut'un. Lemekun leke bina illa Bu dünyadan diyor, nasibin ancak yediğin içtiğindir. Geri kalan daha orada duruyor. Deniz orada duruyor. Gök orada duruyor. Yer burada duruyor. Sana fayda veren içine giren bir şey var mı? Senin belini ayakta tutacak nedir? Yediğin içtiğindir. Onun için hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. "Ya ademe mali mali. Adem oğlu diyor. Devamlı malın malın malın malın düşer malını koru malının peşine." Halbuki bike vele şeyle mali. Malından onun nasibi nedir? İllama vele şeyle ke mim mali. İllama ekelte. فَاَفْنَيْتَ اَوْلَبِسْتَ فَاَبْلَيْتَ اَوْتَصَدَّقْتَ فَاَمْبَيْتَ Ne demek? Sana dünyadan kalacak üç şey. Ya yedin tükettin, ya giydin eskittin. Bu da insanı sıcaktan soğuktan koruyor. Bu da faydalı. Ya da sadaka verdin, ahiret hesabına geçirdin. O da senin. Hem o nasıl senin biliyor musun? Fani parayı ebedi yaptın. Bitecek parayı baki yaptın. Sen ne akıllı adamsın. Ya. Bundan başka malından diyor nasibin? Yok. Geri kalan araba kalır, uçak kalır, gemi kalır, takıların kalır, saatlerin kalır, cep telefonundan kalır, ayakkabıların, elbisele. Adam öldü. Hepsine oldu. Nasıl boş bir şey ya? Ama oyalanıyor, oyalanıyor, oyalanıyor. İnsan ne kadar oyalıyor ya. Dünyanın tümü senin olsa senin hakkın yediğindir. Fe eneudu gimin kut. Ben zaten sana yediğini yazdım, göndereceğim. Kelaş etme. Ve Böceklerin rızkı da bana ait yani. Balıkların rızkı da bana ait. Onları unutmuyorum. Seni mi unutacağım? Koca adamsın. Ve ce'al tu hisabe ala Bak şimdi diyor, sen bana razı ol. Ben ne yapacağım? Sana rızkını göndereceğim mi? Göndereceğim. Hesabını da başkasına soracağım, diyor. Yani nasıl göndereceksen. Hiç sorumluluksuz. Mesuliyetsiz gönderirim sana. Yaptı böyle. Ben sana iyilik ediyorum, sen anlamıyorsun. Sen benim ibadetimle meşgul ol. Ne buyuruyor hadis-i şerif? Hadis-i kutsi. Çok hadis-i kutsi geçti bugün. Ne hikmettir ya? Mevla konuşuyor devamlı. Rabbimiz. Ne buyuruyor? يَبْنَ آدَمْ تَفَرَّغْ لِعِبَادَةِ اَمْ لَا يَدَيْكِ غِنَنْ Sen kendini bana kulluğa ayır, ben ellerini, gözünü zenginlikle dolduracağım, fakirliğini gidereceğim. Ama sen benim ibadetlerimi, farzlarımı, vaciplerimi terk edip de, geçineyim derdine düşersen, gözünü fakirlikle dolduracağım, elinde ne kadar para olsa sen yine açsın açıksın şimdi buradan yanlış anlamamak için ne lazım meselede yani çalışma otur aşağı, yat Allah seni yedirir bu büyük evliyaullahın makamıdır o da bozuk bir şey değil ama bizi aşar biz sebepler alemindeyiz sebeplere sarılmakla kelle Beş vakit namazını, farzını, vacibini yapan, sünnetine ihraat eden adamın dünyaya çalıştığı da hepsi nedir? Hepsi ibadettir. Ve günahlarına kefaret. Ben size hadis okuyorum. ben laikufiruha illa alhem fi İnsanların öyle günahları olur ki hiçbir ibadet onu sildiremiyor, ancak geçim derdinde sıkıntı çekip de çalışıp kazanma derdine düşmesi o günahları o eritiyor. Ama farzları, vacipleri yerine getirenler hakkında. Da geri kalan, he küllün hasardadır. Onun baştan sona zarardadır o. Onun için bu çalışmayın manasına değil. ama evliyaullah başka. Abdülkadir Geylani, radıyallahu anh, gitmiş çöne, senelerce kılıyor, kılıyor, kılıyor, kılıyor, ne yiyor, e ne yiyor, Allah gönderiyor, Sen onu anlayabilir misin? Anlayamazsın. Hatta adam biri getirdi, o istemeden önüne rızık şeyleri, yiyecekleri koydu, hiç istemediği bir şey yok e, manevi gelmiş yine yemiyor niye zorla yedirirseler diye bekliyor çünkü Allah ile anlaşmış ya Rabbi. beni sen zorla yedirmeden ben yemeyeceğim falan bunlar ince işler biz bir gün camide otururuz bir gün iki gün içerisinde hemen bakınırız oraya buraya getiren yok mu götüren yok mu ulan ne biçim müslümansınız be iki gündür burada namaz kılıyorum da biriniz aç mısın sızır mızır soran da yok be hemen dalarız adama yani Mubarek git çalış bari de milletinde günahına girme der şimdi iki gün abdestin tutmuyor adama ne alıyorsun adam sana bakmakla mükellef mi ya he ama şimdi hocanın hacının da o makamlarda nasibi yok öbürünün nereden olacak ne yaptı İbrahim İmni Edem adama camide ibadet de öbürünün. o da diyor ki yahu dedi bir gün iki gündür seni hep burada görüyorum diyor ta o zaman yahu 1200-1300 bin sene evvel. E sen dedi burada bekleme abi millet seni yedireceğini. Yani. Öyle mi zannediyorsun böyle? İbrahim demeni laf atıyor ya sen neresin ya evliyaullah? Bilmiyor ki. Gidiyor geliyor. Yahu dedi. Ne demek istiyorsun? Ya demek istiyorum ki dedi. Çıksan geçimini temin etsen. Yesen öyle ibadete gelsen daha iyi olur. Ya sana ne dedi pozisyon? Yemek mi istiyorum senden? Yok. E ne olacak dedi burada? Ya dedi şurada Yahudi var komşu dedi caminin yanında iki pide her gün söz verdi bana dedi. Ha oturman dedi tamam sen devadete devam et. Ya dedi sen nasıl hocasın ya? Sen Allah la kulların arasına geçeceğin dedi bıraksan şu imamlığı daha iyi edersin dedi ya niye? Ya Allah rızka söz veriyor ayet var hadis var ona güvenmiyorsun Yahudi iki pide söz verdi diye ha tamam diyorsun ya yani kıttır kıt. İmanlar bu noktada kıttır. Onun için biz şimdi o denemelere kalkacak mahiyette bir iman makamına sahip değiliz. Bize diyorlar ki helalından sebeplerine sarılmak suretiyle çalışmakta ibadettir. Ama farzlar vacipler terk edilirse bu masiyettir. O zaman günah olur. Adam bana fetva soruyor. Bir vakit namazı bile kazaya bırakma terk eti, çalıştığım yerde mümkün değil, şöyle değil, böyle değil de çıkıyorum, hadi o arada bir tatil kıldım da İkildim illa eve gidince Akşam olduktan sonra kaza Biz o adama diyebiliyor muyuz? Fetva bulabiliyor muyuz kitaplarda, dört mezhepte bir fetva var mı ki? O adam başka işte bulamaz ihtimaliyle Bu zamanda iş bulmak zor diye Sen kal o işte diye Veya orada yüklü maaş var diye Diyebilir miyiz? Bir vakit namaz kılınamıyor, kazaya kalıyorsa Kölün haram olur Biz onu diyemeyiz Mesele bu. Ama farzları vacipleri yerine getirmek şartıyla çalışılanda da ibadet olur inşallah. Çünkü dava nedir? Yemese ve içmesem namaz kılacak gücüm de kalmaz. Borçlu olurum, hacizler gelir sokağa atarlar beni. E, çoluk çocuğum rezil perişan olur. Hanımım sefil olur. E buradan biraz namusuduk olur yani. Karıyı, çoluk çocuğu dök sokağa. Onun için Allah rızası için çalışıyorum ki bunları da mağdur etmeyin. Bu niyetler olursa niyetlerinizi düzgün yapın. Niye çalışıyorsun? Efendim baksana komşu daire aldı ben alamadım. Böyle niyet olur mu? <gülüyor> komşu ayakkabı aldı ben alamadım. Öbürü araba aldı ben alamadım. Daha fazla çalışmam lazım. Bunlar fasit niyetleri. Meşru şekilde belimizi ayakta tutacağız. İbadetlerimizi yapmak için. Çünkü tabii ki yemeden içmeden de ne oruç tutulur, ne namaz kılınır, ne kafa kalmaz hafıza bozulur et bile yemesen 40 gün hafıza bozulur. Ama 40 gün sıralı et yesen ahlak bozulur. <gülüyor> 40 gün sıralı et yesen hayvanlaşırsın diyor. 40 gün hiç et yemesen de diyor akılsızlaşırsın diyor. Kitap böyle. Yani her şey ölçülü. Ne çok ne az. Ama insan biraz mesela et yemek zorundadır. İnsan vücudunun buna, beynin buna ihtiyacı vardır. E sebzelerden, meyvelerden farklı farklı yemelerde ihtiyaçlar vardır, vitaminler vardır. Mikroplara karşı direniş vardır, bağışıklık sistemi bunlarla güçleniyor. Ama ne var, kendini hasta edecek kadar yemeyeceksin. Böyle kaymaklar, pastırmalar, bir kilo, ondan sonra kolesterol çıktı 300'e, her taraf tıkandı damarlar. E bu şimdi sağlık için değil ki bu, bu, kendini öldürüyorsun. Bu böyle değil ama insan zaruret kadar, ölçülü, günde iki öğün iki tabak iki çeşit yani iki tabak derken böyle tabaklarınız var sizin ben biliyorum böyle. leğen gibi öyle yok Şimdi normal sen gel. inşallah Rabbim hepsini şifa eder hepsini ibadete kuvvet eder hepsini besmeleyle hamdile yiyip içmeyi nasip eder gafletten muhafaza eder bütün mesele o Yoksa, vereni tanıma Adını anma. Şükrünü yapma. Kurulsun sofralar. Kalksın. Bu kadar senedir. Efendim bu kadar yemek. Millet toplaşır başlarına. Değirmen boğaz devamlı öğütür. Bir kere de kim verdi sormazsa bu nasıl olacak? ya? Bir de teşekkür. Hanım çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık bu. Nasıl yemekler yaptın ya? Kimisi de korkudan sel şey ya. <gülüyor> Yemen tuzlu olmuş bilmem yoksa kafasına geçirir onu ne şey o şey şey riyakar onu boşver yahu tamam hanıma teşekkür et de bir de Allah'a şükret ya hanımı da yaradan o yemeği de yaradan o inni vel inse vel cin fi beyn avvîm benim insanlarla cinlerle büyük hesaplaşmam var Allah buyuruyor bu da hadisi kutsidir bugün de böyle gitti hep. ben insanlarla cinlerle büyük hesaplaşmaya gireceğim ne soracağım? Ahluk ve ubdu gayri, erzuk ve gayri. Ben yaratacağım, benden başkalarına tapılacak. Ben rızıklandıracağım, benden başkalarına şükredilecek. Ben bunu yedirmem. Allah buyuruyor. Ben bunun hesabını bırakmam adamda. Ben bunun hesabını bırakmam. Ya ye iç afiyet olsun bir şey demiyorlar. Ya bismillah de ya. Allah'ın adına, sonunda elhamdülillah de. Bir de yediğin ne sevap yazılıyor. Lokmana sevap yazılıyor. Hanımından cinsel birleştin cennette köşke buluyor. Yani zevklerini Allah eksik etmiyor, mağrur etmiyor. Yeter ki diyor Bismillah benim adımı an, benim nimetim olduğunu takdir et, bana şükret. Bütün yaptığın keyifler sevap olsun. Ama bu kadar da Allah'a karşı yani ihmal, bu kadar unutmak. Kimi unutsan bu kadar sana ne yapmaz? Hiç adamın sende hakkı yok. Hemen gelip sana, efendim laf sokar ya, hiç aramıyorsun şudur budur, senin bende ne hakkın var ya? Yani Rabbim bu bütün hakların sahibi, bir de en büyük tehlike ne biliyor musun? Allah biz ondan korusun. Efendim Hazretleri buyurdu ki, iki pazar var bizde, biri kalp pazarı, biri dil pazarı. Dil başka konuşuyor, kalp başka düşünüyor. Yani elhamdülillah diyor dilden alışkanlık yapmış, kalp de hiç Allah'ım ne iyilikler yaptın hamdolsun düşünmüyor ya. O belayı ne yapacağız şimdi? Bu Müslümanların çoğu da bunları sabitlemiş Yani klişe haline getirmiş, otomatiğe bağlamış Bunlarda da huzuru kalp yok Bunlarda derken ben de içindeyim yani Ne demek? Ya namaza başlıyor bitiriyor bir kere Allah düşünmüyor ya yani. Bu da ayrı bir dert En büyük derdi o, Onunda tarikat çözer işte zikre devam devam devam işte Kalbe yükleme yapacağını, yükleme yükleme program yükleyeceksin yani ki kalpten şonto mate alsın artık zikre takılsın. Ondan sonra gaflet gelemesin yani. Artık o adam gülsede, konuşsa da, yesede, içse de devamlı kalp zikirde deva devam edebiliyor. Hiç gaflet etmiyor ama öbür türlü efendim zikir çok yapılıp da kalbe yerleştirilmezse dildeki ne olur? Köpük gibi olur çoğu Çok gelede unutulur. Söylense de huzursuz olur, tamam olmaz. La salatete temmet illa bil huzur. Huzur ve huşu olmadan, kimin huzurunda durduğunu düşünmeden ne namaz tamam olur, ne zikir tamam olur. Ne kadar derdimiz var, ne kadar işimiz var, ne kadar vazifemiz var. Hem dünyayı kazanacağız helalından, haram sokmayacağız, hem ahireti kazanacağız. Hepsi de burada. Bu sayılı günlerde, bu nefeslerde, bu gecelerde, bu günlerde, bu saatlerde. Kazanan burada kazanıyor, kaybeden burada kaybediyor. Şimdi eğlenmeye vakit var mı? Şimdi Fuzuli İsjelüzüm var mı? Bir iş yap ki ya dünyana yarasın ya ahiretine yarasın. Aksi takdiri Allah seni sevmiyor. Yüz çeviriyor. Boşta mal yani de geçeren yaşayan kullarımdan. Yüz çeviririm Allah buyuruyor. Şimdi bu dersler bizi ikaz ediyor, uyarıyor. Bu abdestle bayağı namaz kılarız inşallah. Bu benzinle bayağı yol gideriz inşallah. Bu sohbetler bizi iki de bir teşvik ediyor. Allah Teala Hazretlerine sığındık. Allah'ım amele muhafaza eyle. Amin. Şimdi efendi kardeşlerimiz hemen dua yapıyoruz. Dua sizin alacağınızdır. Alacağınızı almadan giden enayi'dir. Ayaklanmanın bir lüzumu yok. Herkes 5 dakika içinde dağılıyor. Yani burada bir saat kalan, izdihama kalan olmaz. 5 dakika içinde herkes dağılacak inşallah. Duamızı yapalım. E şimdi gölsek ne olacaktı? Bu gece mezarda olsak dakikada Allah'ın yanında yolunda duralım Ne var? Cennet bahçesinde oturuyoruz. Cehenneme mi düştük? Ne oluyor? Onun için biz de uzatmama çalışıyoruz. Çünkü hakikaten uzatmamakta da ne var? Teşvik var. Deccal'ın anlatılmasını kim emrediyor bize? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Beş vakit namazda kendi sığınıyor ve bize emrediyor çocuklarınıza mutlaka deccal fitnesini öğretin. Dünya kurulduğundan kıyamete kadar bundan büyük bir fitne daha çıkmış değil Resulullah buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sizi de Allah neslinizi de kıyamete kadar Deccal'dan muhafaza eylesin. Siz Resulullah'ın sünnetini duyurun. Şimdi Deccal inkar ediliyor. İlahiyatçı hocalar inkar ediyor. Deccal televizyondur, internettir bilmem diye teviller yaparak Deccal'ı, Resulullah'ın buyurduğu bütün hadisleri inkar ediyorlar. Deccal'ın eşeğinin iki kulağın arası ne kadar? He? Bilmiyorum. Kırk arşı. <gülüyor> Adam şimdi bu olur, olur ya. mu ya? Ne olacak o zaman? İnkar ediyor. Ya bu özel bir durum be kardeşim ya. Özel bir durum ya. Allah bunu yaratacağım diyor. Hadis sahih. Ya sen niye aklına mantığına vuruyorsun? Akla bakarsan cennet nerede, cehennem nerede, Allah nerede, melek nerede? Kardeşim, yavur olmak lazım ya. Bu din akılla değil, gayba imanladır. Hadis sahihtir. Milleti imansız edecekler ya. Kardeşim, buyuruyor mu böyle? Buyuruyor. Bitti. Sana bunun şeklini araştırmak gerekir mi? Gerekmez. Çöz bunu dediler sana. Demediler. inan buna dediler. Sahabe hep bunlara inandı ya. İki denizin birleştiği yerden anlatıyoruz. Tatlı su tuzluya geçmiyor. Tuzlu su tatlıya geçmiyor. Su, suyun yanında bitişik. Arada ne var? Kudretten perde var diyor. Sahabe bunlara hep inandı. Daha yakında bunları buluyorlar. Yeni yeni buluyorlar ama o zaman adamlar hiç böyle şey olur mu dedi ler ya. Bunlar da olacak. Bak şimdi hiç bu işler bilinmiyordu. Herkes bunu düşünüp duruyordu. Ne çıkıyor şimdi? Klonlama. Nasıl oluyormuş o kullanlama? Öyle gudubet, antika bir şeyler çıkacakmış ki. Kulağı bir metre, yarım metre söylüyorlar şimdi. Hayvanlarda böyle şeyler olacak. O kendileri kulonlayarak da. Bak şimdi başladı. Baş e şimdi anormallikler başladı. Süreç başlatılıyor. Yeni de dünyada bunlar yeni başladı. Efendim ondan sonra istediği şekilde bilmem ne bilmem. E ben bunu da budur demiyorum ha. Yani aklının ermediği işler oluyor artık. Demek daha neler çıkacak? Sen onu bilmezsin Mevla nereden çıkaracak? İnanacaksın. Onun için siz Hadislerin inkar edildiği bir zamanda Bu Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem. En büyük tembihidir. Her peygamber ümmetini Deccal'dan sakındırmıştır. Her peygamber. Ümmetin bunu anlatın. Çocuklarınıza medresede ezberletin. Hadis-i şerif böyle emrediyor İbni Maci hadisinde. 13'ün sizin vazifenizdir. Bütün çoluk çocuk bu şuurla yetişmelidir. Bu tevilci ilahiyatçılara kanmamalıdır. Yüzlerce binlerce mütevatir hadis devre dışı kalmamalıdır. Bizim zamanımızda bu İslam, bu hadisler devam etmelidir. Ve bu fitneler geldiğinde neslimiz kalırsa uyanık bulunmalıdır. Deccal'a inanmamalıdır. Ama bu bu millet böyle boşta kalırsa şimdi Deccal çıksa ne olur? Ya bu millet nasıl olur? Hemen aldanırlar ona. Neler yapacak? E dinle de bak neler yapacağını bir dinle. Onun yapacağı o harikulade bazlıkları gören bu milletten kaç kişi bir kalır? Tehlike çok büyük. Ama sen yetişemezsin. Çoluk çocuğun geliyor işte bunlar yaklaştı yani. E biz bu şuurları aktaralım aktaralım. En büyük ilim aktarma yoluyladır. Başta sünnete niyet edin. Efendimizin sünnetini diri tutmaya niyet edin. İnkarcılara karşı ispata niyet edin. Ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem verdiği vazifeyi ihyaya niyet edin. Allah da habibine bağışlasın. Allah, Allah sahiplerinden denesin. Allah. Bu yolu. Şimdi Bir dua soruyorlar bana da Ben de onu bir kitapta yazmadım. Demiştim. Sonra meğer Yazmışım. Onu da söyleyeyim de Bir mecliste oturdunuz. Laka luka ettiniz. Ha ha hihi. Hi. Bu oluyor yani. Kaçınılmaz bu. Yani karışık oldu bu meclis. Bu meclisten kalkarken bir dua okuyorsun, hepsini sildiriyor. Sanki orada hiç oturmadın oluyor. Bu sahih hadis. Sonra ben bunu bir kere vazda söyledim. Bana sorular geldi. Dediler ki bu ner dedinleri Ben de yazmadım bunu şimdilik dedim. Bilmiyorum. Yani yazmışım da. O anda onu diyorum. 40 tane kitap oldu. E, Tefsiri on binlerce sayfa. Yani her şey yazdığımız için ben hepsi bir anda kafamda değil. Şimdi bunu ahlak nevi efendimizin ahlakı. Bunu okuyun. Bunda zaten Efendimizin bütün tevazu anlatılıyor. Burada 55. sayfaymış. Bunu ben duyurmuş olayım. Sonra yine onu durum ederim. Cebrail aleyhisselam geldi. Resulullah Efendimiz'e buyurdu ki, bir kimse bir yerde oturursa biraz ileri geri konuşursa karışık işler yani konuşurken kaçıyor kıymeti dedik. Bir şeyler bir şeyler. Bu konuşmaların neticesinde kalkarken ne diyecek? Sübhaneke Allah'a mühendike eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke Estağfiruke ve Bu kadar. Bunu derse, Hünne keffaratun lima veka'a fiyanel meclis. O mecliste neler vuku bulduysa kalkarken, sil baştan. Meleklere Allah sildiriyor. Sanki o meclis, halbuki o mecliste konuşulanlar, seni cehenneme ne kadar sürükleyecek, dibini boylatacakken, bu zikrin, bu istiğfarın bereketi, o örtülüp gidecek. Bunu demiştim evvelce. E, ahlak kitabının, 55. sayfasındadır. Buradan ezberlenecek. Ondan sonra da adet edelim. Çok unutuyoruz. Böyle. Oturuyoruz, oturuyoruz. Kalkıyoruz. Hadi bana eyvallah. Böyle değil. Hemen kalkmadan evvel herkese hatırlatarak. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike Eşhedü en la ilahe illa ente Estağfiruke etubu ileyk. Demeden kalkmıyoruz. Bunu meclislere artık adet olarak sünnet olarak koyuyoruz. Çünkü meclislerimizde mutlaka ileri geri konuşuyoruz biz. Bunlar bizi toplanır, birikir, ocağımızı batırır bunlar. Bunları sildirelim tek tek. İnşallah, bu da ahlak kitabında. Allah Teala ahirete gitmeden yükümüzü tuttursun inşallah. Zayi olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Subhane rabbiyle aleyhile aleyhile ve elhamdülillah <gülüyor> rabbil alemin. Ussalatü vesselam. Ala seyyidil mursaline Muhammed ve ala aliyye sahibi ecbaayin. Allahümennâ selükel cenneh. Ne'udibike binennâr. Allahümennâ selükelillâke <gülüyor> vel cenneh. Eûzü ve Allah'ım ne dua ederim sabahlara kadar edecek dua var derdimiz çok isteğimiz çok ama ne istiyoruz Allahu yenâselukel Muhammed sallallahu aleyhi peygamberin neler istediyse hepsini toptan istiyoruz yani. mübarek gecede. Ben âudii bikel şerim istiâzükü min nebiyyikum Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Habibi nelerden sana sığındı? Yani ben bunların çoğunu görmüşüm belki ama bir kısmını ben de daha görmemiş görmemişim. Çok sığınma var. Kötü komşudan sığınıyor. insan efendim suyundan sığınıyor, kendi şerrinden sığınıyor, nefsin şerrinden sığın, komşunun şerrinden sığınıyor, sığınıyor, sığınıyor, selden sığınıyor, yangından sığın. Göçük altında kalmaktan akrep sokmasından sığınıyor, sığınıyor. Binlerce sığınma var istiaze. Ama burada Efendimiz dedi ki siz bunları beceremiyorsanız benim sığındıklarımdan sığının toptan sığınmış olursunuz. Onun için bu duayı hep yapmadan çıkmıyoruz. Ya Rabbi Habibi'nin sana sığındıklarından sana sığınıyoruz. Amin. Sen muhafaza ile ve entel müstean. Amin ya Rabbi. Bu cemaat amini boşa gitmez. Bu cemaat reddolmaz Allah ve aajilihi, ma alimnâmin ve ma lâmin alam. Yâ Uzüm benden al-Şerri kullihi, aajili ve ve ma lâmin alam. Allah bama qadît alam atina fid-Dunya hâsene ve fid-akhirati hâsene, qina Allah ahsin akıbetenâ fil umuri kulliha Bütün işlerde akıbeti bizi güzel eyle ve ecirne âmin hızzit dünya idâbil Dünyanın rezilliğinden, ahiretin azabından muhafaza eyle âmin Buna devam eden diyor, ne dünyada ne ahiret hiç başına bir bela gelmeden ölür diyor Buna Hiç olmazsa Cuma geceleri yapalım ya Siz de amin diyoruz hep ortak olalım ya Niye toplandık alacağımızı alalım ya, karımıza bakalım ya bu Bir duayla insan kurtarır ya Aminle bu gitmez. Hadiste söz vardır. Birisi dua öbürleri amin dese o cemaat reddolmaz. Sen bize reddetmeya ya Rabbi. Amin. Maddi manevi hacetlerimizi gör ya Rabbi. Amin. Müşkillerimizi hallu asan eyle. Amin. Sıkıntılarımızı ferah et dedileyle. Hastalarımızın hepimize şifalar ey Yani amin. Bizden evvel ölenlere rahmet eyle kabirlerinde nur eyle. Ya Rabbi acabların deforuvüza ileyim kabirlerini cennet bahçelerine tevile ile ya Rabbi. Amin. Allahümme. Amin. salli ve sellim. Ve barik ala seyidina Muhammedin Nebi lümmi Muhammedin Nebi el Habibil Alil Kadri el Azim el Cahi ve ala alihi ve sahbi Amin dualarımızın kabulü için Essalatu vesselam aleyke ya Resulullah Salatü vesselam aleyke ya Habibullah Essalatu vesselam aleyke ya Seyyid el Evlin ve el سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم الشاخص الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين